Allah'a hamd edersin, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Şimdi elde ederler şöyle bir inceleyerek bir geçelim. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur.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 sevdiği amelleri işlemeyi, sevdiği insanlarla beraber olmayı ve cennete girmeyi nasip etsin. Ve cennette de cemali sonsuz görenlerden eylesin. Kardeşlerim böyle derslerden istifade edebilmeniz için önce ilim ve ilmin adabını bilmek gerekir. Elbette ki birinci sohbete gelen İlk sohbete gelen insanlar değilsiniz. Ama bazı alışkanlıkları almanız gerekir. Bir eve geldiğinizde büyüklerin nerelerde oturacağını, çocukların nerelerde oturacağını veya gelenlere kimlerin yer verip kimlerin yer veremeyeceğini, ayağa kalkmaydı, ikramdı veya ders başlandığında herkesin elinde bir kağıt kalem, bir ajandanın olması, not tutması Bunları yapmanız sizin her zaman hayrınıza olan şeylerdendir. Çünkü Allah Resulü'nün ve Vesselam kendisine benim kafam almıyor. Burada senin dediğin her şeyi anlıyorum. Ama şu kapıdan çıktıktan sonra aklımda hiçbir şey kalmıyor. Dediklerinde sağ elini kullan. Yani yazsana demiştir. Ve sağa benim bir kısmı Allah onlardan razı olsun yazmayı tercih etmişlerdir. O yazılar bugün hala değerli veya salemanetlerdir sergilenmektedir, ve bize de kaynak teşkil etmekte. Bazıları ise Allah kendilerinden razı olsun Araplarda korkunç bir hafıza vardı. Onlar 200 senelik bir meseleyi dahi daha dün olmuş gibi çok rahatlıkla anlatır ve bir kelime katmazlardı. Onlar da ilmi öyle aktarmışlar ama daha sonraki nesiller onların aktardığı ne yapmışlar? Hep zapt etmişler. Biz bugün o zapt edilen ilmi anlatmak zorunda kalıyoruz. Anlatırken de diyoruz ki mesela kardeşimiz bugün bir soru sordu. Bu nerede? Falan yerde geçiyor. Şu filan diye. sahihti, zayıftı. Ne yapabiliyorsun? Diyebiliyorsun. Niye zapt altına alınmış, yazınmış? Yani ilim Yazılırsa çok fayda verir ama Allah sizlerden razı olsun. Tabii ki dinleme yoluyla da e, hafızalarımız çok güçlü insanlar olduğumuz için de e, ayrıca böyle bir topluluktan tanışmaktan da ben gurur duyuyorum. yani Dinlemekten hafızalarımız böyle aldığı için. Allah hepimizden razı olsun. E, sohbete gelince e, semt sohbetlerinde biliyorsunuz amaç birincisi herkes birbirinin evini bir öğrensin, yolunu öğrensin, eşler birbirini tanısın, çocuklar Müslümanları görsün, Müslümanlarla oturmayı, kalkmayı, şakalaşmayı görsün. En azından bir Müslüman da aldığı bir eşyasını bir Müslümana otursun, veyahut yiyeceğini mümin yesin, ona ne yapsın, dua etsin. En azından birincisi bu, ikincisi ise bölgesel sohbetlerde en azından haftalık gelemeyen insanlar, Ev yakınlığında e, gelebiliyor. <gülüyor> Hafta sonu icabında gelemiyor bile. En azından birinden istifade etsin. Haftalık yapmış olduğumuz sohbetlerde ilk çeştiğimiz biliyorsunuz ehl Sünnet ve Cemaat'ın itikadı. Ve bu sohbete başlarken kardeşlerimiz düzenini takip ettiyseniz önce tanımlardan başlandı. Çünkü Adem deyince Adem'in bir adı var. Taşıdığı neler var? Değerler var. İşte ev dediğinde, evin ne manaya geldiği, işte odasıydı, teferratı döşemesiydi, sıvasıydı, kapısıydı, güvenliydi. Bunlar var. İslam'da da öyle kelimeler var ki, içine girebilmen için, çatıyı yapabilmen için, direktleri vurabilmen için, bazı kavramlar var. Yani herkes diyor ki, ev sünnet vel cemaat. ehl sünnet nedir? Ve cemaat nedir? Bu insanlara, lehte aleyhte kullanılan kelimeler nelerdir? Bunları ne yaptınız? Sırayla görmeye başladınız. Ve bunun yanında elbette ki bunların günlük yaşantılarını devam ettirmede nasıl yeme, içme, uyuma, kalkma, korkma, evlenme gibi durumları varsa, akide de insanları bir araya getirecek bazı unsurlar vardır. Yani iman kardeşliği. İman kardeşliğinin de doğabilmesi için o kelimenin de Doğruca anlaşılabilmesi gerekir. İşte bunları ne yaptık? Sırayla görmeye çalıştık. San edersen en son iman meselesi anlaşıldı. İmanın zıttı olan küfür meselesine geldiniz. Değil mi? İşte bugün de ben de ziyaret edeyimdim. Bölge bölge geziyorum. Bugün daha önce ben size gelecektim ama o gün iptal etmişsiniz. Bugün nasip oldu misafir olarak bir geleyim dedim. Hakkınızı helal edin. Belki çok görüyorsun. Ee, görmekten sıkılabilirsiniz. Ee, bugün şöyle buraya kadar dersleri bir toparlayın dedim. Ben bir derse hazırlanırken önüme bir şablon size, kağıttaki gibi. Buradaki yapmış olduğunuz derslere ana tema da sedef Salih'in akidesidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ashabı, tabi, tebeyi i tabi ve daha sonraki gelen ulema bu sıralamayı ne atmıştır İnsanlara öğretirken dinin bu maddelerinin üzerinde durmuşlardır. Yani sen yaratılan bir kulsun kulsun dediğin zaman mesul hesap verecek bir kulsun. Yani insanı hayvandan veyahut da diğer yaratılmışlardan ayıran nedir? Hesap verme özelliğidir. Yani Allah azze ve celle bütün alimlerin sohbete başlarken hikretti bir ayet kelime var. Neydi bu? Allah azze ve celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yani sen kulsün. Kabul etsen de. Hoşuna gitse de, gitmese de seni yaratan Allah. Cümlemi tekrar kurayım. Hoşuna gitse de, gitmese de. Hoşlansan da, hoşlanmasan da. Zoruna gitse de, gitmese de. Seni yaratan Allah. Yaratılansan, seni bir yaratanın varlığını bilmek ikrar etmek ve ona köle olmak zorunda Bir olana köle olmayınca ondan gayrı her şeye kölesin. Allah insanı öyle bir yaratmış ki azze ve celle, öyle bir sistem kurmuş ki neyi yarattıysa kendine muhtaç yaratmış. Hiçbir yaratılan kendi başına hayatını ikame edecek durumda değil. Yani biz sohbetlerimize başlarken bu tür fıtrattan den vurarak yani fıtrat olarak da sen Rabbi tanıyabilecek, ona kulluk yapabilecek bir şeyde yaratılıyorsun. Yani itaata da da nesin? Mednisin. Bu çocuk itaat da biliyor, isyanda ne yapıyor? Biliyor. Ama bir derki seviyeye geldiğimizde Fıtratta kulluk. Bu nedir? Fıtratın icabı. Yani Rabb'i bilme. İkinci kulluk tarafına baktığımızda yaratılışta kulluk. Yaratılıştaki kulluk nedir? Tevhidin icabı. Yani fıtratın icabı bilme buna iman diyoruz. Ki derslerde gördünüz. Yaratılışın icabı deyince ona da ne diyoruz? birleme, buna da tevhid diyoruz kardeşler. İşte kulluk dediğimizde kulluk yani sen yaratılan bir kulsun, hoşuna gitse de gitmese de seni yaratan nedir? Bu Ve sen o Rabb'i bilmek zorundasın. Ve o Rabb'i inkar edemezsin. Çünkü sen daha dünyaya gönderilmeden ruhlar aleminde Allah azze ve celle sende ne yaptı? Bir misak haldi. O misakın gereği dünyaya gönderildin ve gönderilir gönderilmez de mükellef ne yapmadın? Kılınmadın. Neden kılınmadın? Yaradılışın icabı tevhid fıtratın icabı nedir? İman dedik. İman deyince halk tasdik, dille tasdik. Buraya kadar mürciye ile beraberiz dedik. Neden? Mürciye dediğimiz taife imanını e, zikrederler. Sadece kalbin tasdiki ve dilin tasdiki olarak görürler. Ve ameli imandan bir cüz görmezler. Biz devam ederiz. Amel de imandan nedir? Bir güldür. Yani derslerin e, toparlaması konumunda gidiyor. Buraya kadar da harici dediğimiz insanlarla beraberiz. Bunlar imanın artmasına ve eksilmesine iman etmezler. Başa gelelim. Fıtrata, fıtratın icabı imanı kabul etmezler. Yaradılışın icabı tevhidi, fıtratın icabı olarak görürler. İmanı sorduğunuzda tevhid anlatırlar. Ve Bakara suresinin 256. ayetini getirerek imanı sorduğunuzda size tevhidin tarifini yaparlar. Ve birbirine karıştırırlar. Ve her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisini her doğan çocuk müslüman olarak doğ, doğar derne. Şimdi neden böyle bir ayrıntıya girdim? Bu ayrıntıya girmediğimiz zaman yani imanı anlayamadığımızda imanı bozan halleri, küfrü, tekfir meselelerini anlamamız mümkün değil. Çünkü e, mülkü olan bir topluluk. ameli imandan bir cüz görmezse ne yaparsan ya? Adam için şap şekeri fark etmiyor ki. Harici olan birisi de imanın artma ve eksilmesini kabul etmiyor. Yalan da söylesen ebedi cehennemdesin. Zina da etsen cehennemdesin. Artten de kaçsan, şifte de koysan. Yani günah olarak ne işlemişse diyor ki iman eden bir insan küfür ne yapamaz? İçleyemez. Bu da ne yapıyor? fıtratın icabını idrak edemediği için hep tevhidde değerlendiriyor Bu da ne yapıyor? O insanın küfür meselelerinde anlayışı zorluyor. Yani hatta anlatan insanın tahammül sınırları dahi zorlanır biliyor musunuz bu meseleleri halledemeyenlerde? Demek ki kalpten tasdik dilden tasdik, ağzaydan tasdik artar ve eksilir. Bu da ehl-sünnetin itikadıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü bir şu sözü mürcüye topluluğunu tamamen ne yapar? Alır, çöperler. İman yetmiş küsur şubedir. En üstü La ilahe illallah. En ednası yolda insanlara eziyet veren bir şeyi izah etme. Demek ki şube şubiymiş. Ve Türk bu hadis amel imandan birdir, değildir diyen ve bu itikata sahip olan herkesi teklif eder ve ne yapar? Atar. Yani hak olmadığını gündeme getirir. Bir bu rivayet. Şimdi demek ki iman varsa küfür de neymiş? Gündemde. Şimdi imanla küfrü anlayabilmek için birbirinden ayırt edebilmek için insanın birini çok iyi bilmesi gerekiyor. Mesela Allahü Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmetim 73 fırkıya erilecek Benim istesine Hepsine ateş dokunacak Sahabe diyor ki O kurtulan fırkı hangisi Benim Ve ashabımın yolu üzerinde olan Yani cemaat diyor Şimdi Sahabe hangisini soruyor Kurtulun. Kurtulun. Kurtulun. E, Öbürlerini mi sorması gerekiyordu Şimdi düşünün, ben yetmiş fırkanın tek tek akidesini mi öğrensem kurtulurum? Yoksa kurtulan fırkayı öğrenip öbürlerini reddetmem mi kolaylaşır? Hangisi? Biz Demek ki de. bizim hak olanı öğrenmemiz gerekir ki batılına çarpıp düşecek. Demek ki iman, kalple tasdik Neyi tasdik Bunu bir düşüneceğiz. İman ama değil Tasdik. ama neyi? Yani bunun kelimesine gittiğimizde ki derslerde gördünüz o kelimeleri. iman neydi? El emnu. Emin olma. Tasdik etme. Yalanlamanın zıttı olarak gördünüz. Yani kalpte öyle bir tasdik olacak ki, şek, şüphe, cehalet adamı götürür. Yani tasdik dediğinde şurada müşkülatsız bir tasdik. Demin de kardeşimizin seyrediği hatırlattığı bize bir rivayet oldu. Ebu Hureyri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam papuçlarını veriyor ve diyor ki git gördüğün herkese yakinen yani kalbinde şeksi, şüphesiz la ilahe demişse o cennetten müşkülaksız. Demek ki tasdikte asla bir şey şüphe ne yapmayacak? Olmayacak. Ve olmayanı dilden çıkardığında ikrar ne yapacak? Değer bulacak. Ve dilinin tasdik ettiğini Allah ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Devam. Azaların da bir bir ne yapacak? Gösterecek ki kulların seni yalnızca ne var? Bakın gösterilmesi bile Allah için eee kurbanlarınızın ne etlerine, ne de kanlarına diyor, değer vermez Sizin şuranıza bakar. Yani Allah sizin buranıza bakıyor. Yaptığınız öbür şeylere değil. Bırak. Burayı tasdik ettiğini buradan doğru çıkacak. Azalarda onu ne yapmayacak? Yalanlamayacak. Ve bakın kardeşlerim, bunlar da birbirinin varlığıyla gündeme geldi. Halk tasdik etmezse, ikrar hiçbir işe ne yapmıyor? E, halk var, ikrar yok. bu Talib'in misali, bu da işe yaramıyor. Halk var, dil var, ağza yok. Bu da sıkıntı yapıyor. Yani bunların hepsi bildiğimiz varlığıyla gündemde. Biri varsa öbürünü gündeme getiriyor. İslam istilahında buna. Bunlar birbirinin mütelazımı derler. Yani birbirinin varlığıyla gündeme gelen. Bu konuların üzerinde hassasiyetten durmak zorundasınız. Tekrar tekrar istemek zorundasınız. Neden? Anladım deyip kesmeyin. Bu kadar müslümanların e, gafillik içinde, ilgisiz içinde ihnasız içinde yaşantılar varsa, vallahi bunlarda müşkilatlar olduğumuz şeyinde biri birine itham ederken ne diye itham ediyor? İmansız diyor. Niye? Şimdi düşünün, birisi bir nifak istiyorsan neresinden istiyor kardeşler? Vücutta diyor bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Bütün azaların senin ne yapıyor? Düzeliyor. Bu bozuldu mu? Bütün azaların bozuluyor. Yani senin dilin çatallıysa, elin emin değilse, ayağın hayra gitmiyorsa, sırt dönüp gidiyorsan, bu senin tamamen nedir? Buradaki tasdikliğinden alakalı meselelerdir. Öyleyse bunlara ne yapacağız? Birinci, çok dikkat edeceğiz. İman dediğimizde, bu işleme her şeyde nedir? geçerli? Ve imanı bu türlü, ana iman. Gördükten sonraki birçok derslerde de bunları istediniz. Ee, bir meseleyi daha iyi anlayabilmek için ne yapmak gerek? Ya kağanın evi dedik. Kağanın evi nerede? Kaç odası var? Kaç kişi alabilir? Değil mi? Teferhatana gelmiş İman. İman dediğimizde iman. Belki dört tane kelimeyi yan yana koyup da harfi bir kelime oluşuyor ama bunun taşıdığı muhteva çok fazla. Ve bunun en başında Allah Azze ve Celle'nin Resulü bir ashabından topluluğundan otururken yoldan birisi geliyor. İlkünde başında yolculuk alameti olmayan birisi geliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın dizini dizine dayayarak onun önüne oturuyor. Ellerine aynı koyduğum gibi koyuyor. Ve diyor ki, konumuz iman diyelim. iman nedir? Soruyu soruyor mu? Hı hı. Soruyor. Vallahi Allah Resulü Vesselam, bir, ne diyor? Allah'a iman. Sonra? Meleklere iman. Sonra? Onun getirdiği neydi? Kitap. Kitaplara iman. Kime getirdi? Peygamber'e. Peygamberlere iman. Arkasından? Ahirete arkasından kadere iman. Bakın demek ki iman dediğimizde bunun da ana konuları varmış. Bir Allah'a iman. Nedir Allah'a iman? Onu ne yapacak Müslüman öğrenmek zorunda. Çünkü iman etti, tasdik etti, korktuğu, sevdiği, sığındığı, istediği ada kadardı. Yani. Her şeyini havale ettiği, umdu, ya yani mükafat beklediği, cezasından korktuğunu ne yapacak tanımak zorundayız. İşte bu da Allah'a imanla alakalıdır. Çünkü tevhid dersinde e, gördünüz ve göreceksiniz Allah Azze ve Celle'yi birleyememisin ismindes, sıfatında, uluyetinde ne olursun şekile gidersin. Ve cennet gibi bir nimeti ne yapamazsın? Ebediyiz. Unut. bitti. Onun için Allah'a iman konusu nedir? Çok önemlidir. Ve Selef de bu konuyu ele aldığında ana başlıkları neydi? Hiçbir şey benzetmeyeceksin. Onda olan bir sıfatı başkasına özleştirmeyeceksin. İçini boşaltlayacaksın. Başkasında olan bir şeyle ikisini denkleştiremeyeceksin, tatil etmişsin. Yani Allah'ın eli var, yüzü, gülme, olduğu gibi anlayacağım ne bir şey ekleyeceğim, ne de bir şey, ne yapacağım, çıkaracağım. <gülüyor> Selefe selef denmesinin sebebi budur. Olduğu gibi peygamberin ağzından nasıl çıkıyor? sahabede onu nasıl anlamışsa o şekilde hareket edene sellef derler. Peki eşari. Niye eşari derler bilir misiniz? Akılla nakil çakıştığında akıl nakle mukaddemdir Yani üstündür. Akıl nakli tevil eder. Üstün gelir ama asıl akıl olacak der. Kim demiş? Hasan el-Eşari. Ve bu itikada ne demişler? Eşkali demişler. Biri çıkmış ne demiş? Kalem senin adımından sonra yazar. Sen yazılmış bir kaderi işlemiyorsun. Kaderini sen yazar. Ona ne demişler? Tefalatına girmeyi mahrinize kalır. Ona da pislik kaderi Yani her pislik adıyla anılmış. Ama Selefin bir hocası yoktur. Adı yok. Öncekine ne uya? Önceki kim? Allah'ın ismi. Zarenin uyuduğu. Onun için bize bundan başka isim ne yapamışlardır? Yapıştıramamışlardır. Ve biz imanı birine nispet etmemiz de birini küfre nispet etmemiz de Seleften biliriz. Yani Selefin şu koyduğu akideye göre biliriz. Şimdi biz Selefin itikadına göre Allah'a iman dediğimizde Allah göktedir. Allah semadadır. Allah arşa istiva etmiştir. Allah'ın eli vardır, yüzü vardır, gülmüştür, sevinmiştir. Bu ifadelerini atıyoruz, sıfatlarını sayıyoruz. ne diyor, kim Allah göktedir der kafettir. Allah semadadır diyen müşriktir diyor. Bakın bunu da Muhammed cümledi diyor. Bunu da namaz kılan insan diyor. Allah'a yer cisim, mekan ne yapılmaz? İsnat edilmez. Kim yer, mekan isnat ederse bu diyor. Ve Allah nerededir diye sorulduğunda o her yerdedir. Mekandan millenine zehktir demeyen kafirdir diyor. Halbuki bizim itikadımıza göre, yani senin itikadıma göre de bu şekilde söylemek küsursuz ve insan ne yapar? Dinden Allah'a iman dediğimizde demek ki derste neyi görecekmişsiniz? Neyi öğrendiniz? Nasıl iman? Ne şekilde iman? Akla sikle göre mi? Değil. Demek ki akla uyarsan aynı eşariler gibi akıl, nakiller ters kaldı ne yapıyor? Tevhid ediyor. ve maturidi adına bakıyorsun Muhammed bin ee, maturidiye o ne diyor? İslam dini, akıl dini, mantık dinidir. Akla mantığa uymayan dilden olamaz. Diyor. E şimdi bu insanların akidesiyle toplum akidelenmiş mi? Şimdi bunlara gittiğimizde Kaynaklarına bakın. Kur'an sünnet mi? Asla. göremezsiniz. Savundukları söz de atalarının, babalarının ettiği sözdür. Sana delil diye getirdiği de yani bunca koca bulamamışlar. Sen ne buldun? Hep bunlardır. Demek ki bizler bu derslerde Allah'a iman dediğimizde neye iman ettiğimizin ne yapacağız? Farkına varacağız. Varamazsa birileri zaten varamamış. Adam diyor ki Allah eşyada birleşmiştir. Bir kadına bir kadını umzuna kadar ne yapmış benzetme yoluna gitmiş ve utanmadan, sıkılmadan bunu yapmışlar. Ve bunu kitaplarında yazmışlar. Neşretmişler. Adamlar bunu yapıyor Sen hakkı gündeme ne yapamıyorsun? getiremezsin. Neden? Din öğrenmemişsin. Dinin öğrenmediğin gibi anlatma usturunu da yakalayamamışsın. Öğretememişsin. Şurada kendi aranda anlatamadığını karşıdaki bir bidat ehlinde ne yapamıyorsun? Hiç edemiyorsun Ve adam utanmadan çıkıyor. Hem de neşredebiliyor. Hem de bugünün Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim yayınlarına uygundur. Genç olan nesillerin bu kitabı okumasında bir sakınca yoktur diye kitabın başında görüyorsunuz. Ve bu kadar Allah Azze ve Celle yani benzetmeleri adi bir şekildedir. Kimse ne yapmıyor? Rahatsız olmuyor. Bakın Allah'a imanı şu anlamamış. Demek ki Allah'a iman dediğimizde nasıl iman? Ne şekilde iman? Bunu ne yapacağız? Farkına varacağız. Çünkü bu olmadan amellerin hiçbir geçerli değil. Sen Rabbini bilemiyorsan kime ibadet edeceksin? Ya e, aracı koyacaksın, ben anlamam diyeceksin. Sığındığında e, tanıyamadığına sığınamayacaksın, aracı koyacaksın. Kendini ne yapmayacağım yetkili görmeyeceksin. Allah'a iman dediğimizde inşallah bu konular böyle ne yapılmıştır, anlaşılmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle kendini hiç cinselin anlayışına ne atmamıştır, bırakmamıştır. Resuluna dahi hitap ederken. Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyordun demiş. Biz sana öğrettik, sen de öğrendin diyorsa, hiç kafasına göre Rabbini ne yapamaz? Öğrenemez. Mecbur Kur'an ve sünnete ne yapacak? Gidecek. İkincisi kardeşler ki üzerinde durduğunuz için fazla durmak istemiyoruz. Meneklere iman. Aslında en basit ki Allah'a iman başı da alınmış. Meneklere iman hiç ee, Müslümanların arasında bile fazla rağbet olmayan bir konu olmuş. Sadece klasik bazı cümleler kullanılmış. Ne iman, nasıl iman? İcmali iman, tavsülatlı iman bunu yakalanamamış Müslümanlar arasında. Ve bakıyorsunuz kız olduğunda melek, oğlan olduğunda Cebrail, Mekail, İslahil koyuyorlar. Azrail koymuyorlar. Niye o ölüm meleği olduğu için? Halbuki Azrail kelimesi de hiç, kitapta, sünnette hiç gelmemiş bile. Ama niye gelmemiş diye sormuyor. Çünkü sormaya gerek yok. Olmayan bir şeyi sokmak için marifet Şimdi soruyorum. İman, meleklere iman. Erkekliği, dişiliği var mı? Yok. yok. Niye sen kız ona Mikail'i istahatıyla koymuyorsun da? Gidiyor melekle bunu koyuyor. He? Hem de Tevhide'li insanların ben kaç tanesinin oğlunda Cebrail hem de kızında melek ismini gördüm biliyor musunuz? Aynı soruyu ona sordum Ankara dışında. Şu kıza neden dedim israfil ismini koymadın? Ne var hocam? Hayır bir şey yok dedim. Yani buna israfil şuna melek desek mi? Olmaz hocam dedi ya. Toplumda bu melek olmasın demeye başladım. Yani o an düşündü. Ya bak Hı? hani erkekliği dişiliği yoktu bunların. Mekke müşriklerinin müşkilatı neydi? Hı? Melekler Allah'ın kızları, Kızlar. cinler Allah'ın oğulları. Hı? Cinler yalan söyler, meleklerse masum, söylemez. Ve ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği diyorlardı. Allah Azze ve Celle dedi? Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Ruhu Kudus yani cililden başkası dokunamazdı. Bugünküler hayır doğaptesli, günüp durana dokunamazdı. <gülüyor> İnişe var, çıkışa. Nereden neymiş? Yani biz de dinimizi doğru öğrenmek soydu. Meleklere iman. Bunun taksılatına girdiğimizde dünyadakine bak. E, hafaza melekleri var, rahmet melekleri var. Yani sohbeti arayıp bulup Allah'a muskulayan melekler var ee, ve dua ettiğinde sana Allah'ın gönderip koruyucu melekleri var. Ayet-i Kerime'ye git işaretlenmiş üç bin beş bin savaşta kafire karşı yanında savaşan melekler var. Kabre git yani tefaratında durmuyorum. Münker, nekir var. Mahşere giderken sure üfleyen var oraya toplanınca rebaniler var, e, cennetteki rızlan meleği var. Aynen. Yani o kadar çok melek şeyi var ki bunlar nedir? Hep meleklere imanla alakalı meseleler. Veya Kadir Gecesi'nde hepsinin inip Müslümanlarla nedir? Misafa yapması, müştulama yapması çok çok ayrı önemli nasları var. Bunları da Müslümanların ne yapması? İman da bilmesi gerekir. Neden? Çünkü iman varsa küfür de var arkadaşlar. Allah'a iman anlamamışsa şeytan muhakkak sana yaklaşacak ve sana Allah diye bir başka bir şeyi ne yapacak? Yüktüracak. E İbn Teymiye naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir Geylaniye şeytan geliyor. Ne yapıyor? Ben senin Allah'ınım diyor. Sen artık ibadete ihtiyacı yok diyor. İne oradan layın şeytandır. İblis diyor ki: "Nasıl anladın?" diyor. Çünkü Allah ben cinleri ve insanları bana kulluk için yarattım. Ben ölmedim ki sen amel etme diye. Allah ahdimi değiştirmez ki diyor. Sen ise amel etme bil diyor. Ancak şeytan der bunu diyor. Düşün. Demek ki her yönünü kandırmış sadece buradan çıkmış olay. Yani ayetten kızgın olay. Yine yakalayamıyorum şeytan olduğunu. Öyle bir güneş gibi parlayarak neyse tıfaratına girmiyorum. Kandırma yoluyla gelmiş. İbn-i Teymi'ye nakletmese ben tınlamam bunu da neyse o da ayrı bir olay. Yani neye iman ettiğini ne yapacaksın? Yakalayacağım. Ee, çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir yere giderken şöyle karşıdan ona yakın bir Yahudi topluluğu geliyor kardeşler. Döler ki Muhammed geliyor. Ona öyle sorular soralım ki ilim ekli bunlar. Bunu diyor yeryüzünde bir kişi bilir. O da ancak bir Nebi ya da Resul. Bilemiyorsa bunu ne yaparız? Rezil ederiz. Biliyorsa ayağını öperiz. Çünkü bu yalancı değil. Biri diyor ki sormayalım diyor. Hoşlanmayacağımız cevap verir zorumuza gider. Neyse soruyorlar. İşte bir çocuk nasıl olur erkekli, dişiliyle? Cennetin toprağı nedir? İlk yiyeceği nedir? Falan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir, bir, bir bunların cevabını ne yapıyor? Veriyor. Adamlar ne yapıyor? Allah Resulü Ayağı öpüyor. Bir tanesi diyor ki, sen bunları nereden bildin? Ne diyor? Ben diyor bunları bilmiyordum. Bana bunları ne söyledim. Zaten o bizim düşmanımızdı diyerek ne yapıyorlar? Yüz çeviriyorlar. Allah Resulü ne diyor? Geçmiş ümmetlere karışı karışına uyacaksınız. Geçmiş ümmetler kim? der ve Hristiyanlar mı? Aşağı kim olacak ki diyor. Bugün Şialarda nedir? Bir düşmanlar var. Evet. Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gidecekti. Muhammed evet. Tabii. Evet. Şimdi meleklere imanı anlamamışsa bak o akideye pis itikada ne yaparsın? Düşersin. Bu da senin imanı toplamda Sonra sonra Meleğin getirdiği ki meleğin bir de dürüstlüğü, eminliği söz konusu. Rüşvet almayan yemeye yem içer olsaydı rüşvet alır mıydı? Kesin. Çünkü yenen içen bilder de Allah'a muhtaçdır ama bir toprağa ekenle bir faburkaterin Allah'a anması aynı değil arkadaşlar. Öyle değil mi? Toprağa eken kafayı kaldırır ya Rab, ettim yağmur indi diyor. Ama adam makine, kimyada çalıştı mı ben azandım diyor. Evet. Emekliliği ben hak ettim diyor. Sanki babasının malını alıyor Allah'a. <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> böyle. Çiftçinin hatırlamı gibi hatırlamıyor. Misal olarak diyorum. Yani. 30 senedir arkadaşım. Bunu tanımaydı kim tanıyacak? Meleklerse yeme içme olmayan, erkekliği, dişiliği olmayan. Onların eminliğine ne geliyor? Bir emanet. Bu gelen emanet. Bakın, Kur'an'ı hepiniz okuyorsunuz. Biz bunu diyor bir daha indirebilirdik. Peyder peyder. Toptan da gönderebilirdik ama ne yaptık? Aşama aşama ve içimden birine gönderdik diyoruz. Seçtiğimiz bir elçiye. Demek ki Allah istediği şekilde Tevrat'ı ne yaptı? Bir dâhil etti mi? İncil'i toptan. Tevrat'ı da. Yani Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ne yaptı? Toptan bir seferde indirdi. Ama Kur'an yani Allah istediğini istediği şekilde ne yapar? Yapabilir. Yani yaratana bunu neden yarattın sorusunu ne yapamazsın? Soramazsın. Ne yapıyor? Bir kitap gönderiyor, peyderpey gönderiyor ve İnsanların içinden de güvendiği emin birisi var. Getirilen emanet var. Emin olunan kime veriliyor? Birine veriliyor. Bugün birisi çıkıp da o ne anlar? Okumuşluğu yok. Ümmü Allah güvenmiş sen yani birilerinin itamına vereceğiniz yok. Allah'ın güvenip gönderdiği birisi, seçtiği birisi, sen bunu beğenmiyorsun. Şimdi lafa bakılır. Laf mı diye, adama bakılır, adam mı diye. Yani bu lafı kullanana. Şurada Allah dedi, burada da Hüseyin dedi. Ya haşa kıyasını olur bunun ya. Allah'ın emanet edip gönderdi. Yani kitaplara iman dediğimizde, burayı bağlayan meseleleri güzel yakalayın diye söylüyorum kitabı kabul ettiğiniz zaman, kabul ettiğiniz örtülerden birkaç tanesini söyleyeyim. Derste görmüşsünüzdür. inşallah, güzel anlamışsınızdır. İhtilaf hiçbir şey yok. Kafir bırakılan, <gülüyor> ihmal edilen, eksik bırakılan hiçbir şey yok. kemal ermiş, eksik hiçbir şey ne yapılmamış bırakılmamış ve Allah size bu dinden razı olmuş. Sen de bundan razı kitabı iman dediğimi anlayacağım da bu. Ve akabinde muhkemi var, müteşabi var. İmtihan ediliyorsun. Sen muhkemine uymak zorundasın. Müteşabi ancak kalbinde hastalık olanlar. Onunla uğraşıyor. Diyor. Muhkemler hangileri? Okudu mu sana o muhkem olduğunu söyler. Yeter ki sen ona ne yap? Bir anıcı çek. Yaklaş. Sonra sonra nasih-i var. Ha, demek ki Allah senin Kur'an'la aşırı neşir olmanı istiyor. <gülüyor> Aleyküm Ve neticede Kur'an'ın bir Allah kelamı oldu. Onun mahluk olmadığı. Bunu anladınız mı? Biz mahlukuz değil mi? Öldük mü biter. Kur'an öyle mi? <gülüyor> Kur'an Allah'a Zaten var. Onun kelamıydı. Evet. Yani Yani, yani Kur'an mahluk değil. Allah'ın nedir? Evet. Kelamıdır. Mahluk değil ki biz ona saygı duyalım Yani ayağımızı bile uzatmayalım. Kıbrdamayalım. O hikayeleri girelim. Bu Allah'ın nedir? Kelamıdır. Ve kelam, kelamların en güzelidir. Ona saygı duyulması, onun öğrenilmesi, ve onun hayata ne yapılması? Geçirilmesi gerekir. Mahluk olarak gördüğünde artık onun cismine saygı duyarsın. Onu allarsın, pullarsın, güzel kılıflara koyar, oraya asarsın, götürürsün, çocuğun kastının altına koyarsın, arabana asarsın. Artık okursun, bir şeyler yaparsın ama hayatına... ...ve konuşturmaya geldiğinde Kur'an'ı kendi anlayışınla konuşturduğunda... İsaadetli bile olsa bu bir hatadır. Çünkü Allah Azze ve Celle dilini debreştirme, Onu kalbine nakşedecek biziz. Daha sonra da onun beyanını sana öğretecek biziz diyerek ne yapmıştır? Kur'an'ı da o gönderdiği, insanların içinden seçtiği, emin kıldığı peygamberiyle ne yapmış? Onunla, ona vermiş o yetkiyi ve o yetkiyi verirken de Dilini devreştirme. Yani senin ağzından çıkan o hadisi de yine sana verecek kim? Yine benim demiştir. Yani Kur'an Allah'ın kelamıdır ve ona batıl yaklaşamaz. Ve Allah ve Celle onu indirdiği gibi de ne yapmıştır? Korumayı da üzerine almıştır. Diğerlerini niye korumamıştı? Ben merak etmiyorum. Gidince kendiniz sorarsınız. Koruyacağına dair bir garanti ne yapmamış? Koymamış ama inşallah bu hafta değildi, de, öbür hafta tahrif diye bir ders isteyeceğim. Allah ömür verirse. Orada e, neden korumadığının üzerinde duruyor. E, İsrail oğullarından ne yapmıştır? Söz almıştır. Onları koruyacağına dair. E, onu katmayacağına, tahrif etmeyeceklerine dair ama onlar ne yapmışlardır? Az bir pahaya Allah'ın ahitlerini değiştirmişlerdir. Ama bizden böyle bir ahit ne yapmamış Allah? Almamış. Bunu ben indirdim. Ben koruyacağım. Hiç avukatlık demiştir. Demişler. Evet. Ve peygambere gelelim. İnsanların içinde seçtiği emindir kişiye. Şimdi düşünün. Şurada kardeşiniz sohbet ediyor. Bu adam yalancı olsa sohbeti tesirli olur mu? Kim kafa? Demek ki peygamberlere asla yalan söyleyemez. Ve nakillere baktığımızda müşrik olan birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında soru soruyor. yani Soru soruluyor kendisine. O yalancı mıydı? Kendime yalanı yakıştırmış olsaydım onun hakkında şunu söylerdim. Diyorum. Bir müşrik dahi ne kendine yakıştırabiliyor ne de peygambere ne yapabiliyor? Yalanı yakıştıramıyor. Yani peygamberin öyle bir vasıfı var ki insanların arasında karakterini, şahsiyetini ağzından gelecek sözü zedeleyecek her türlü şeyler nedir? Uzaktır. Yine düşünün şimdi kardeşimiz aranızda sohbet ediyor ve küçük olsun, büyük olsun günah işliyor. Kim dinler? Sen önce şu anlattığını bir hayatına geçir derler. Peygamberler de anlattığımız zerre kadar ters ne yapamaz? Şans. Yani kalp tasdik ediyor, dil ikrar ediyor, azalar aynen ne yapıyor? Gösteriyor numune. Yani imanı bir sihir yaşayanlar. Peki neden imanda Peygamber bize örnek değil de sahabe örnek hiç düşündünüz mü? Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz istiyor. Onun iman ettiği gibi gelmiyor. <gülüyor> Allah'ı uman ahireti zikredenler için en güzel örnek Resul hmm. iman da örnekse sahabe çünkü biz doymak bilmez bir nefis sahibiz hangimiz peygamberin e, imanına sahibiz sen onu buldun masivayı aldın vahiy destekledin düzelttin bu ifadeyi şahsen ben orada mazeret getiririm ama sahabeye geldiğimde bak bunu söyleyeyim mi? Çünkü benim huyumdan, karakterimden, yaşantımdan muhakkak birisi var orada. Ve onun iman ettiği gibi, teslim olduğu gibi ben teslim olmam. Yani Ebu Bekir'e müşrikler geliyor biz senin arkadaşına deli diyorduk, mecnun diyorduk, inanmıyordun. Bak yeri bırakmış, göğe çıkmış dediklerinde. işte onun tasdik ettiği gibi Allah bizim tasdik etti. Bunu Muhammed dediyse doğrudur. Diyor. Ve müşriğin sözüne söylüyor. Yani sözü gelip de Allah Resulü bu Bekir'e ben göğe çıktım demiyor. Müşrikler geliyor bu Bekir'i kendilerine çekebilmek için. Bak senin arkadaşına artık değil yani buna artık itibar etme. Bırak şunun peşini. Eğer o göğe çıktım diyorsa doğru diyor. Ve Allah Azze ve Celle cennetten müjdenir. Sıddık lakabını Allah görmüştür. İşte onların iman ettiği gibi derken demek ki insan böyle ne yapabiliyormuş, taktik edebiliyormuş. Demek ki kardeşlerim Allah'a iman, melekleri iman, kitaplara iman ve peygamberlere iman deyince bu noktaları rastgele anlayacaksınız. Ve peygamberin sözünün üstüne söz söyleyen bir adamın sözünü değil, peygamberin sözünü alacak. Eğer biz de Allah'a iman eden insanlarsa ki öyleyiz bunun şek şüphesi yok Bizler ancak Allah'tan ve Resul'dan gelen almak zorundayız. Ve ayeti kerimede hangi sebeplen giderlerse gitsinler yanına Allah ve Resul'ü bir şeye hükmettiğinde gönül rızasıyla ona boyun eğmezsen imanını orada yıkıp giymersin. Allah aşkına düşünün şimdi bir meselemiz olduğunda Kur'an ve sünnette yani vahim iniyor, tamamlandı. Biz buna muhalif iş yaparsak imanımızı ne yaparız? Kökten götürürüz. Oraya gittiğimizde. Onun için iman dediğimizde iman insana sıkıntı vermemeli. Huzur vermeli, güven vermeli, kardeşliği pekiştirmeli, paylaştırmalı. Çünkü onlar iman ettiler. Kaç kişidir? bir köle, bir çocuk bir de kadın. Bugün kaç kişiyiz arkadaşlar? Onlar imanı anladı. Koca insanlar oldular. Devlet kurdular. Yani o kadar büyük işleri başardılar. Bizler bugün onların bile sahip olmadığı vahye sahibiz. Ki onlar peyder pey çoğu iman edenler Kur'an'ın tamamlanmasını göremedi arkadaşlar. Ama biz bugün Peygamberin bile bütün sözlerine sahip. Sen de üç beş kuruş vererek. Ama aynı başarı, aynı kardeşlik, aynı ilim, aynı kaynaşma o imkansızlıkta işte evim, işte malım, işte eşlerim diyebiliyor. Bugün bir güler yüzü yok. Nasıl iman bu? Onun için iman dediğinizde bunu yakalamamız lazım. Bu burayla alakalı. Şimdi bu Tekrar dersleri gördüğünüz zannedersem uluhiyet rububiyet. Tekrar kalbe döndüğümüzde kalbin e, tasdiki olan bölümün de ilk aşaması vardır. Yani tevhid birleme. Bu da e, tevhidi uluhiyet, tevhidi rububiyet ve isim ve gibi. Maalesef bunlar toplumda hakikaten ihmal edilmiş durumda. Ben e, yıllardır anlatıyoruz. Allah razı olsun önümüzdeki hocalardan ve şu anda anlatan kardeşlerimizden de Allah sayılarını artırsa nefislerini ıslah etsin Anladım. bizleri hayırda kılsın. Anladım. Ben ne kadar anlatırsak anlatalım az olduğu inancında. Çünkü hakikaten bir uluhiyet tevhidi anlaşılsa Müslümanlar bu halde olmaz. Ben sadece kendi kesimimizi alıyorum. Sadece Ankara değil tanıdığım bütün kardeşleri. Hakikaten bir rububiyet tevhidi olsa ben bir kardeşimle rızık endişesi görmemem gerekir. Hakikaten isim ve sıfat tevhidi anlaşılsa ben bir kardeşimin gözünde korku okumamalıyım. Yani Allah'ın bir sıfatının yakalanması gerekir. Ama öyle meseller görüyorum ki adam yerlense cinden biliyor. Işık görse bilmem periden biliyor. Bir şey olsa bir yerden bir şeylere bağlı. Tevhid Allah. Ne olursunuz? Kadın sarı hastalığı geçiriyor. Allah Resulü'ne gelir. İstersen sabrettir Sabret çünkü Allah'ın kullara verdiği, muhtali olduğu bir bela. Tamam. Allah karşılığı insanı ne yapsın? Cennet, ne Gelen her ne olursa olsun. Yani Allah'tan olduğunu bilelim, sabrı seçelim. Kim bilir Allah? Azze ve Celle bununla ee, hani şöyle Allah'ın hikmetinde sual olmaz derler. Hocanın birisi e, ağacın dibinde yatıyormuş. Kafaya bir ceviz düşmüş. hocaman şişmiş. Elhamdülillah demiş. Yanındaki demiş ki ya hoca kafan şişti. Yani nereye hamd ediyorsun? E var. göstermiş. <gülüyor> ya bu burada yetişseydin. <gülüyor> ya bu düşseydin demiş. Ne yani Allah'ın verdiğinden hikmet sual ne yapmaz? Olmaz olduğu gibi kabul edersin. Sabırsa zaten sana verdiğini sabırla beraber vermiştir. Yani taşıyamayacağını ne yapma zaten vermez. Öyleyse sen onu bir taşımayı bir öğren. Taşımayı öğrendiğini, onunla yaşamayı öğren. Onunla yaşamayı da öğrendiğini, Allah muhakkak sana ne yapar? Bir gelişlik bir huzur verir. Artık burada olursa, burada Burada olması ahirette karşılığı ne yapacak? Yine olur. O seni duyar. Ben duymam ama o seni duyar. İşte uluhiyet tevhidi dediğinizde bunları güzel yakalayın. Ve yakaladığınız zaman bir Ahmet bin Hanbel ki Selef bunu naklettiği için kabul ediyorum. Bir pabucunu gönderiyor. Bir cinlenmiş cin girmiş bir adamı. Pabuç gelir gelmez. Hepsi kaçıyor ve aynı şahıs yine dinleniyor. Ve bir ses geliyor, pavuç getirli, ve onun sahibi yüktetiyor. Yani tevhid ehli birinin pabucu gidiyor, cinler oradan kaçıyor. Sen oradasın bir yere Otur da bir haline bak. Yani tevhid ehli insanın, hani buraya niye girdi, Pasıklı değil. Pasıklı girmedim, toplumun Elası olduğu için diyorum. Ama başka bir meseleye bakıyorsun, Şöyle hani derler ya halk arasında bazı şeyler işte bazı gibi düşün, bir şeydir. Ne oldu? Para bitmiştir. Ayın beşidir. E, on beşine on gün vardır. Şöyle duruyor. Ya para olunca mı yüzün gülüyor seni? Sen nasıl tevhid Seni ana Allah beslerken ağlayıp gülmen ona mıydı? Süt emerken ağlayıp gülmen ona mıydı? Elin ekmek tutana kadar ağlayıp gülmen ona mıydın yani? Yani olan Allah'ı hiçbir zaman ne yapmayacaksınız unutmayacaksınız. Allah bol verir bereket vermez az verir, verir. İsim ve sıfat bunu bize yakalamamız gerekir. Ve rububiyet tevhidinde öyle bir olmalı ki Müslüman yaşatan kim? Bu cümleyi şöyle bir düşünerek bir uyuyun. Öldüren kim? Sabah kalktığınızda da nasıl delildiğiniz şöyle bir düşünün. veren kim? Sabah kahvaltıya oturduğunuzda da bunu teşekkür tefekkür edin. Kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren kim? Sabah sokağa çıktığınızda o kuşların cık cık cık cık diye dolaşıp yediğine bakın, işte Yani rububiyet tevhidi deyince sadece dinlemekten bunlar değil. Bunları sen şurada üzümseyeceksin. Yani iman anlamadığımızda küfürde de çok müşkül oluyor. Ve fıtratın bozulmuşluğunu da gündeme getirin. Bu sefer küfür meselelerinde birisi bir şey yaptığında Hemen yanında ayna taşıyacağım bir noktası. Bunu hitam etmem. Bu olayı bırak. Aynı olayın değişiğinde bir kendine bak. Onu o kelimeyi sarf etmeden aynada kendine sarf etmeliyim. Rengin nasıl değişiyor? Dilin bile varmıyor. Sana gelince mümin diye çıkar. Ona geldiğinde münafık diye çıkar. Bak şimdi. Halbuki münafığı kendine söylesen. Mümin olmayı başarır. Çünkü onların iman ettiği gibi iman etmezseniz de Ömer ne yapıyor? Ölene kadar münafık olmaktan korkuyor. Ve münafıklar da kafirlerden daha aşağıdaki bir topluluktur. Bu tevhidteki şirklerdendir. Biliyor musunuz? Onun için kardeşler iman dediğimizde fıtratdaki kulluklan tevhiddeki kulluğu ne yaptık? Burada anlamaya çalıştık mı? Demek ki İman varsa küfür var. Tevhid varsa şirk var. İman varsa şirk demiyorsunuz bak olsa da. Yani imanda zikredilecek günah dinisi küfürdür. Tevhid konuşulduğunda günah varsa o da şirktir. Bunu anladınız mı? Bunu ayırmak zorundasınız. Ve burada yine önemli noktalardan bir tanesi kardeşte. İman şube şubedir. Tevhid de şube şubedir. Ama ayrılan bir özelliği vardır. İman artar. Salih amellerden artar. Günahlarla kemaletimi yıkırır noktalarda. Ama tevhitte şube şube olmasına rağmen artma eksilme ne yapmaz? Kabul etmez. Bunu anladınız mı? Yine anlattığımız sohbetlerde imanı anlattığımız gibi ne yaptık? Küfrü Küfür de neydi? Kelime manası örtme, gizleme, bile bile hakkı anlatmama, yani birçok meşellerden gündeme gelen. Ve günahlarda ne yapılıyordu? İkiye ayrılıyordu. İltikattaki, yani İslam'dan çıkaran, bir de ameldeki İslam'dan çıkarmayan günahlar. Küfür olarak gündeme. Yani büyük küfür ve Küçük küfür. Bunlar da kendi aralarında ne yapıyor? Saflara ayrılıyor. Ama en önemlisi burada bir hadis-i şerifle izah edelim. Belki diğer derslerde de hatırlayacaksınız. Ahmet'in misnetinde gelen bir rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulümüştür. Diyor. Bir. Allah karışık iki İki. Affetmez. iki karışmaz. Üç meşriyetinde kalmıştır. Yani birerse zahreder, birerse affeder. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, yani içler koşmanızdır. Allah bunu affetmez diyor. Anladınız mı şimdi günahları itikad boyduğunda olanı? Ona da gireceğim şimdi. Nasıl? Yalanmamaydı, sevmeydi, korkmaydı. Misal vakit var şeye. Ve Karışmadığına gelince kul hakkı boynuzu koç boynuzu koçtan aklını ne yapacak? Alacak diyor. Yine Bukhari'de gelen rivayette altının, dinarın diyor fayda vermediği gün gelmeden önce helallaşın diyor. Ve nüfus nedir bilir misiniz? Sahabeler diyor ki ticaret yapan ve ticaretinde başarılı olamayıp iflas edemediniz. Hayır müflüs odur ki diyor, mahşer yerine usku dolduran amellerle gelir diyor. Ufuk kararır diyor onun amellerinden diyor. Ve insanlar sayran kararır Ama ona etmiştir, ona tecavüz etmiştir, onun canına kastetmiştir falan falan. Her türlü kul hakkını ne yapmış? İstemiş. Soraklar dağıtılır, gider usku dolduran. Sonra hala varsa o zulmettiklerinin günahlarını da yüz Yüzüstü ne yapar? Cehenneme gider. İşte müflis nedir? Budur diyor. Allah bu duruma bizleri düşürmesin. Evet. Demek ki günahlar dediğimizde bir de neymiş? <gülüyor> boyutu var. Ve bizde Allah'ın neşiyetine falan. Yani yani yani <gülüyor> Küçük büyüyor. Kulun fereler kendi neşe yapıyoruz. Şey yapıyoruz. fıtri suçlar. Yani fıtri işlediğimiz suçlarda dinde ne yapmıyor musunuz? Allah'ın neşe dilersi azar ediyor. Dilerse affediyor. Ama yani bu ifadeyi kullanmamız ehli sünnet ve cemaat itisadında ne var? Allah'tan hem korkma henüz yani, evet. evet. Korkarak azan kimdi? Harici Ümit ederek azan sapan kimdi? Hı. Mürciyeler. Biz tam ortadayız. Şirk işlemediğin müddetçe cennete ne yapacaksın? Muhakkak bir gün kömürleşen de gireceksin. Bizim itikadımız nedir? Özgümle budur. Ve bu noktada Aynı kader meselesinin ki hiç girmedim teferiratına çünkü bir saat aşağı yukarı oldu. Sadece burayı toparlayın diye gidiyorum. Ee, bir de aynen nasıl imanı komple anladığım gibi kader meselesinde başlı başına anlamak zorunda olduğun gibi iman küfür meselesinde de tekfiri ayrı başlı başına işlemek zorundasınız. Çünkü İmanı anla ayrı, kaderi ayrı anlaman lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle benim razı olduğumdan sende razı mısın? Yarattığım bir şekilden, aşamalarından, verdiğim bir nimetten, işte bir hastalık olabilir, bir çocuk olabilir, bir sıhhat olabilir, bir fabrika olabilir, bir ormanlık olabilir, bir hapis olabilir, bir köle olabilir. Yani hangi halde olursan o. Ol, Acaba benim daha zorluğumdan sen razı mısın? İşte bu kadar kader-i Adamın çocuğu ölüyor, ee, başlıyor şimdi. Ağla ama şuan E sana bir sürü mal mülk verdiğinde hiç anlama hatırlamıyor. Ama denize çıktığında, fırtınaya yakalandığında Yarab, Yarab diyorsun. Demin Felo bir şey gösterdi. Futbol oynuyorlarmış. Haber 7'nin videoları var. Bakarım mı? Şimşek düşüyor. Böyle diyorlar hemen. Herkes yere yatıyor. E, güneş çıktığında hiç o güneşi verene dua etmedim. Niye <gülüyor> şimşeğinde yatıyor secde ediyor? Hiç alnım mi gelmiş? Yani biz de böyle ne yapamayız? Olamayız. E, demek ki kader meselesi de Allah'ın razı olduğundan ne yapma? Senin de razı olman. Mesela neden kaşı incelten, dişi incelten, dövme yapan, o yüzü gerdiren, dövme yaptıran, bunlara neden lanet edilir? Evet. Allah'ın verdiğine razı olmamış. O Michael, Michael neydi? Jackson mıydı? Evet. Ne yaptı? Rengini beyazlaştırmaya çalıştı. Erdi gitti bakın. Ve birçok başına bela musibetler geldi. Ve dünyadayken belki iğrenççe bunu yapıyorlar kendi aralarında ama meydana çıkarttığında o fiili herkes ne yapıyor? Titşiniyor. Hangi davalardan yargılandığına bir bakın. Bir de adını Müslüman çıkarttılar. O da Müslümanmış. Ulan Müslüman olan Allah'ın ayetine iman etmez mi? Sen Müslüman olduğun gün bir kere popu bırakman lazım. Doğru mu? Allah haram kılıyor. Fıratını değiştirmeye çalışanlar Allah'ın razı olduğundan razı olmayanlar. Şimdi düşünün bizim Türkiye'mizde de bazıları çıktı. Hadi bir tane şunları da bulandı gitti. Şimdi bir Bülent var. İşte. Razı oldu mu? Anladım. Neye benziyor? Hiç insana benzeyen bir hali yok. Bakın Allah'ın sıfıratından Dahası olmadılar. Bu daha dünyadaki erken ceza Ahiretteki ise? Allah yardımcımız olsun. Demek ki kader meselesi de çok çok önemli meselelerdendir. Ve bu meselede de Allah'tan ve Resul'dan ne geliyorsa onun dışında tek kelime ne yapamazsınız? Zikredemezsiniz. Ve inanın Kur'an ve sünnette kadere, iman, neşelesinde hem de aklınıza gelecek her sorunun cevabını araştırırsanız ne yaparsınız? Bulursunuz. Ama unutmayın aklınızı devreye soktuğunuz an ayağınızı kalbi aldır. Çünkü en akıllı adamlar dahi, en bilgili adamlar dahi nakli bırakıp akla gittikleri an ne yapmışlardır? Ayakları kaymıştır, ödünden çıkmışlardır. Allah hepimize Hayır versin, hayrından ayrılmasın. Kader imanında aşamaları var, görmüşsünüzdür. O da nedir? Ana rahminde e, bir meleğin gelmesi, 3-40 e, gün geçtikten sonra. Ne diyor? Ömrü ne olacak? Sonra? Rızkı ne olacak. Hayetlerden mi? Şakilerden mi olacak? Bunlar ne yapıyor? Dürüdüyor, konuyor. Nedir bu? bunu? Nasıl anladınız? Yapacağını Allah ilmiyle biliyor ancak. Ona yürü. Yani sen takdir edilmiş bir ömrü mü yaşıyorsun? Hayır. Allah ilmiyle onun yapacaklarını bildiği için bilmiyor. Sen biliyorsan söyle. Biliyorsan sınsın. Eşe bu. kader meşeleşine girerken hı. kaderin dört yüknü vardır. Kaderle alakalı ne olursa olsun bunu atlamayacaksınız. Bu dört tanesi sizin hazine anahtarıdır. Allah. Allah benim bunu içeceğimi biliyordu. Dileki ya, ya, Yani dilemesi Takdir deyince Yaratma. Allah bunu biliyor. İlmiyle her şeyi ne kuşanmıştır, Uşanmıştır. Diledi, yazdı ve yarattı. Ve dehre sövmeyin. Dehir benim. Zamana sövmeyin. Zaman benim. Bunu anladın mı? Zaman bizim içindir. Allah için değil. Zamanın kendisi zaten Allah'ın Bunu anladınız mı? Yaşayan sendir. sen. O İnşallah anlamışsınız. Çünkü ciddi dolusu yazmıyor ya buna. Neyse. Kadere imanı da sorularla anlamamız lazım. Düşünmeni için. Okuyun diye soruyorum. Katlar olunca soru sorulmaktan korkuyoruz yani. Ben soruyorsam herhalde cevabı vardır soruyor. Cevabı verilmeyecek yani, soruyu, soruyu sormuyor. Cevabı verilmeyecek öyle sorular vardır ki cevap beklenmez. Düşün. anla. Demin ne dedim? Sabah kalktığında öldüren Allah, Kahvaltı yaptıktan sonra kainatta rızkı vereni düşün. Sokağa çıktığında da kuşların cıvıl cıvıl böyle ötüştüğünde kainatta kim rızkı vereni kim aldılarını Niye orada verdim örnekleri hep yerinde düşünürsen hem imanın artar hem onu takdir edersin. Allah'ı takdir edemediğini bitti. Çünkü onlar diyor Allah'ı gereği gibi takdir edemedilerdir. Allah'ı takdir etme, öğrendiklerini düşünme, tefekkür etme ve hep onunla meşgul olmaktan geçer. Onunla meşgul olmadığında zaten işim biter. Biz burada kaybediyoruz zaten. Biz de kardeşlerim teksir diye aynen kader meselesi nasıl önemliyse, teksir de İslam'da çok çok önemli bir müessesedir. Teksir nedir? Birini İmana nispet etme veya küfre nispet etme. İkisi de tekfirdir. Ama tekfir dediğimizde hiç imana nispet etme gündeme getirilmez. Aslında getirilmesi gerekir. Çünkü birine mümin demede ancak Allah'ın nastarı Birine kafir demede nedir? Ancak Allah'ın naslarıyla mümkündür. Yani mümin demede, münafık demede kafir demede nedir? Nastarla kafana göre ne yapamazsın? Diyemesin ama bugün topluma baktığında afet esen eskiye ne yapıyor, istediğini diyebiliyor. Neden? Ne de anladığı akide neyse ona göre karşıdakine ne yapıyor? Şablon koyuyor. İşte tekfir dediğimizde tekfir ikiye ayrılır. Tekfuruna tekfur muaye. Tekfuruna nedir? Umumu. Yani şu suyu içen müşrik diyorsa. Fiil neymiş? Şuyu içme. Fail ne olur? Hiçe, olur. Yani fiil şir ise de müşriktir. Bunu demede fikir sıkıntı yok. Çünkü biz dinimizi ey iman edenlerdir. İman edenlerin amelleri var. Şunu şunu yapanlar Allah'a çok az Bak bunlar münafıkları nedir? Sıfatlarıdır. Bak bu da onların alametliymiş. Bunu işleyene, bu sözü söylemede sıkıntı yok. Bu tekfurul neymiş? Amin. Bir de tekfurul muayyen var. Sen kafirsin. İşte bunda da nedir? Maniler vardır. Neden? Bu onu anlamamış olabilir. Atalarını taklit etmiş olabilir. Veyahut bir ikrah vardır. Ammar arpişe şimdi. De bunu. Zorlama vardır. Zorlama vardır. Bunlar ortadan kalkmış adam fiili işliyorsa ona onu söylemekte de bir değiş artık nedir? Yoktur. Ama tekfirin manilerinin ortadan ne yapması? Kalkması gerekir. Yani kişi bir söz söyler, kişi bir amel ister, o sihir, o söz, o amel şirktir, küfürdür ama sahibin ikram ne yapamazsın? Hemen edemezsin. Neden? Çünkü İslam Ehl-i sünnet itikadında ki geldiniz bunun için yani. geldiniz değil mi? İşte, belki de, belki de. bağlama noktasına geliyor. Eee Ehl-i sünnetin itikadında ne vardır? Cehalet. Mazeretdir diye. Hariciler. Eee mazeret değildir diye haricidir. Ehl-i sünnet ise ortadadır. Cehalet Umumen mazerettir. Umumen derken ne anlıyorsunuz? Bir peygamber olsa, bir padişah da olsa, bir çocuk da olsa, neymiş mazeret? Neden? İbrahim karanlığın içinde göğdeki bir yıldızı görüyor. Ne diyor? Allah'a şimdi hmm, Yani Rabbim mu? Nereden çıktı lan bu? İbrahim diyor asla bu kelimeyi diyemez. Niye? Çünkü bugünkü bizim anladığımız İslam anlayışında kim yıldız labbın derse ne olur? Kafir olur. Müşrikler olmaz direkt kafir olur. İbrahim nasıl der? Hem de Allah'ın halilullahı onu savunacak ya ya Allah zikrediyor ve diyor ki İbrahim asla müşriklerden olmadı. Sana mı kaldı bunun avukatlığı? Demek ki akılla bu meselelere girmeyeceksin. Demek ki anlatına, nahiyetleri, tevilene atmayacaksın, gitmeyeceksin. Önce otur da bir oku. Anla. Ayet devam ediyor. İbrahim hayran hayran Rabbine bakıyor. Ay çıkıyor. Yıldız söne kalıyor. Galihar at der. Ondan da ki. Hayran hayran bakarken Aya Rabb'im diyene ne dersin? Kafir. İbrahim'e desene. <gülüyor> ayet, ayet. Allah söylüyor. İbrahim diyor bunu. Demek ki bugün aya Rabb'im diyen kim olursa olsun kafir Ama sahibini muhaizde edemiyorsun bak. Devam ediyor. Güneş Bütün karanlık diyor. Her tarafı ihade ediyor. içini alıyor. İbrahim diyor ki, işte bu Rabbim. Hayran hayran bakıyor, güneş de gidip karanlığa bakınca ben dolup batanları sevmem diyor. Dikkat edin bakın, güneş, ay, yıldız demiyor. Yıldız, ay ve güneş. Şimdi böyle gelseydi, birinci de İbrahim durabilirdi. Verilen misal de çok önemli. Testten yakala meseleyi. Yıldız hayranlık devam ediyor. Ay yine hayranlık devam ediyor. Güneş yine hayranlık devam ediyor. Gidiyor. Bugün ayhanlar, gökhanlar, güneşe tapanlar yok mu? Hala devam ediyor. Anlamamışlar bunlar Çünkü hayranlık devam ediyor. Ve ne yapıyor? ilah edilmeler hala ne yapıyor bugün? Devam ediyor. Ve diyor ki ben kavmimin eş boşluklarından beriyim. Muhakkak Rabbim bana doğruyu gösterecektir. Şimdi bakın. Neden İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'a kafir diyemiyoruz arkadaşlar. Evet. Ayeti düşünün. Fıkri hasretlerle bakıyor. O Gözle bakıyor. Yani. Kendi aklıyla düşünüyor. Karanlıkta diyor. Aydınlıksa ışık. Aşağıda mı? Yıldız. Ulu. Bir tane görüyor. Ay görüyor. Onu bastırınca işte diyor. Kendini gösterdi. Güneş çıkıyor. Yine yukarıda arıyor. Yine e, büyük güç olarak arıyor ve bu gidince bunun diyor akıldan artık işi yok ben bunu anlayamam ancak bana kendini tanıtırsa ne yapıyor demek ki kişi fıtratıyla bir söz söyleyebilir akli olarak düşünerek bir şey diyebilir bu hatadır İslam istilahında bunu kafir olarak ne yapabilirsin diyebilirsin ama sahibin İbrahim bir olsa muayyaza ne yapamıyorsun Edemiyorsun. Umumen deyince peygamber nereden Bunu anladınız mı? Sahabe gidiyor şimdi Şam'a. Bakıyor orada. insanlar ne yapıyor? Secde ediyor. Secde ediyor. Kime? Şehrin ulusuna, rahibine, kralına, kaptanına. Şimdi e, bugün Osmanlı'ya anlatırlarken ne der? Kullarıma derim ki sen çıksın lan. Kulların kim? Sözlere bak. Geldi mi ne yapar? Birisi eteğini öper, ayağını öper. Ve hatta padişahların olduğu yere girecek kapıya bakın Osmanlı'dan asla dik giremeyecek şekilde kapı yaptırdılar. Kendi kapıları e, göğe de bir elçi merti gelecekse kafayı eğmesin, yani şey olmasın, eğilerek gilsin diye geçeceği yer durduğunu yapanlar. Şahit değildir. Allah'tan başkasına kıyam ve rükü etmeyeceğiz diye beş vakit bunda söz veriyoruz. Sen İslam'ın sancaktasını yaparak bu hareketlerle kullara ne yapamazsın? Yapamazsın. Yaparsan helak olur ne yapar? Gidersin isamen kalmaz. İşte tekfiri gündeme getirdiğimizde işte kulları gördüm. Işte Osmanlı'yı düşün. Secde edin. Ben de düşündüm ki eğer secde edilecek bir varlık varsa Allah'ım diyor. Doğru değil mi? Diliyor, secde diyor. Ve adam Allah'tan gayrısına secde olmaz. Eğer birinin birine secde etmesini emredecek olsaydın, kadının erkeğe secde etmesini emredecek. Hatta erkeğin her tarafı irin olsa, kadın da bilirle yalarsa yine hakkını ne yapamaz? Ödeyemez. Bunu Allah'ınıza kullanmayın. Ha. Önce teyit eyle Şimdi bu tarafa gelelim. Bakın secde etmek şirk küfür değil mi? Şirk küfür. Ama soruyor. Neden, neden yaptım? Neyinden karar verdim? Vahiy geldi de mi yaptım? Diyor. Düşündüm ki demek ki sıfır düşündüğüm bir şey suç değil. Umumun içinde miymiş? Bir amel miymiş? Şirk küfür. Veyahut gelelim de düşünceye, söze gelelim. Ebu Rafid Elleys'e naklediyor. Terimizde de bulabilirsiniz bu rivayeti. ve Vesselam Huneyn'e giderken, savaşın şiddeti, büyüklüğü, havanın, ortamın sıcaklığı, kafirlerin filleri, teycizat çok olması, sahabenin bir şeyi yok. Ve tam uzun uzun çınarların yanından geçerken bir tanesi diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, Size de şöyle bir ilah edin sana. Cadile Matolay. Onlar ne demek istediler? Mekke müşriklerinin şirkinden birisi Hayrin ve Şevri. Başka bir şeyden dokunduğuna da inanınlardı. Yani çınar ağacının altına gelirler savaşa gittiklerinde elbiselerini şurada koyunuz, şurada da silahlıklarını takınırlardı. Savaşta kendilerine bela gelmeyecekler umarlardı. Sübhanallah. Sizler aynen Musa'nın Kızıldeniz'den Allah'ın rahmetiyle karşıya geçtikten sonra buzağaya tapan bir kavim gördüklerinde ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi tuttuklarını istiyor. Ha, müşrik oldunuz denmiyor. Demek ki yani bu şeyleri çoğaltabilirim. Cehale umume neymiş? Mazeret. Kişi bir amel isteyebilir bir fiil işleyebilir, bir söz söyleyebilir, düşünebilir. Bu şirktir. Küfür olabilir. Ama sahibini ne yapamıyorsun? Hemen itam edemiyorsun. Belki hiç anlamayabilir. Sahibini kafirle mi etiyor? Olmuyor zaten. Söz doğru. Sahibi İslam yapan doğru. Ama karşıda kafir olmuyor. Diyemiyor. İşte haricilerle ayrıldığımız nokta burası. İmanı birisi anlamamışsa ne tekrar anlayabiliyor ne de küfrü anlayabiliyor. Neden biliyor musunuz? Kendisi şu maddeleri özümseyemeyince karşıdakine küfrünü çok kolay oluyor. <gülüyor> Onun için Allah Azze ve Celle bizleri devamlı ne yapmıştır? Uyarmıştır. Ve Haricilere bakın. Kafire kafir demeyen de kafir derler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlerdir derler. Hüküm Allah'ındır derler. Bir daire kizerler. Oraya kendilerini ne yaparlar? Hap segerler. Bakın fıtri olarak diyeyim. Ne isterseniz isteyin, Bu ne yapar insanı? Allah'ın ne Dilerse hesapsız cennete koyar. İntihar etmiş. En büyük kuşlardan bir de Büyük günahlarda da sana sonra şirktedir. Allah sana neyle muamele etti? Gördüğün gibi cennette bu makamda. Niye? Hicret et, namaz ediyor. Allah beni ne yaptı? Allah'ın rahmetine bakın. Faişe bir kadın etini satıyor. Huyunun etrafında dolaşan bir köpeğe görüyor. Ona iniyor. Papuziyle bir damlası veriyor. Kadınca tık oluyor. Hidayeti ediyor kardeşler. Ama bir bakıyorsunuz, yine bir adam ya da bir kadın, geliyor rivayetlerde, bir teveke gibi bir şeye, altına kediyi hapsediyor. Ne kendinin yemek yemesine müsaade ediyor, ne de kendisi bir şey verip Bunlar cehennemlik oluyor. Yani yapılan hiçbir ameli ne yapmayacaksınız, hükümsemeyeceksiniz ve yapılan her amel size hayırda ve şerde ne yapacak, bir şey muhakkak kazandıracak. Demek ki kardeşler iman varsa küfürde nedir? Gündemdedir ve günahları biz dedik üçe Allah'a karşı, kullara karşı, nefse karşı. Ve e, tevhidteki zıttı olan şirk meselesine baktığımızda burada şirkte birçok gündeme gelen olaylar var. Bu da fıtratı güzel anlamaktan geçer. Eğer fıtratta büyük müşkilatlar varsa inanın tevhidde tamamen göçersiniz. Eğer fıt fıtratta bir sevdiği, bir korkmayı, bir istemeyi, bir dilemeyi anlayamamışsanız, tevhidde bu çok zor. Çünkü e, sevmede şirk şey gelir mi? Allah'ı sever gibi kimseyi ne yapamazsınız? Çünkü onlar diyor Allah'ı sever gibi birlerini severler. Asla şık koşmadan iman etmezler. Burada ölçü ne? Sev. Sev ama Allah'ı sever gibi sevme. Kork. Kork ama Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma. İşte Allah'tan ister gibi hiçbir şeyden ister. Sığın ama Allah'a sığınır gibi hiçbir şeye ne yapma? Sığınma. Onun için biz şirkte gündeme getirirken bir nazar boncuğunu, işte bir fala bakmayı, bir kahine gitmeyi, bir muska takmayı ne yapıyoruz? Şirktir diyor. Sahibi nedir? Müşriktir. Ve bunların boynu ne yapılır? Vurulur diyor. Yani bunların hepsini imanda, tevhitte anlamışsa küfürde de hiçbir müşkilat ne yapmaz? Kalmaz. Bir de küfrü gündeme aldığımızda bazı kardeşler buraları bazen anlayamıyor. Misal şimdi iblisi el alan. İblis Allah'ı inkar ediyor mu? Allah'ta bir müşkilatı yok. Hı. Allah de şeydi ki bana secde iblis kayısı şans ederdi. nerede? Kadını de dediğinde etmedi. Hı. Ne yaptı? İmtihan oldu iblis. Kibirlendi. Büyüklendi. Ve Emri vereni hafife aldı. Yalanlama, inkar etme, yüz çevirme. Ondan sonra Yahudi alimlerine gel. Allah'a ne yaptılar? Ahit verdiler. Allah'ın ahitlerini istemeyin. Az bir paraya ne yaptılar? Gizlediler. Tahrif ettiler. Korumaya söz verdikleri kitabı değiştirdiler. Allah da ne diyor? Şanslı yani baktığımızda meselelerin hepsine itaatta, duada veyahut Allah'ı bir şeyde hulul etme. Mesela Hristiyanlar bugün nedir? Baba, oğul, bu nedir? Hulul inancıdır. Hristiyanlıkta ne var? aynı Hristiyanlıkta, işte El Hristiyanlıkta diyorum, bu Hristiyanlıkta, tarikatta ne var? aynı Aynısı. Aynısı. Yani bu şirk onlarda var diye bizde de nedir olmayacak diye bir şey gündemde değil. Demek ki bizim bu dersleri görmek amacımız neymiş cehaletimizi giderme imanı anlama ve Sahabenin dediği gibi ki ben otur. Benim saatin biraz ayarı kaçtı bir saat imanıza hatırlamadır. Bizim amacımız da bir saat, yirmi üç dakika oturup bilmemiz evet. Başka bir şey değil. Allah hepimizden razı olsun. Evet. sözü fazla uzatmak çekebilirim. Ama konular çok çok önemli. Gerçekten buraya kadar toparlamada e, birçok söyleyecek bazı noktalarımız da var ama soru sorarsanız açarız. Ben bir toparlama hem de bir misafir ağabeyimize ulaşırız. Bir toparlayıp sohbet etmeye uygun görün. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah anlattıklarımızdan an izle, amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Rabbim bu doğruları hayatımıza geçirsin ve bizleri tam bir tevhidle kolsun. Fani ke, Allahumma rabbim, alhamdülillah. Eşüdena illa illa enkâtı ve türbe. Alhamdülillah, sağ olun.